بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سبيل الأولين والآخرين محمد وآله وصحبه وإجمائين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين قلنا بعد قاله أيها الإحسان فمن أكثر الحديث كتاب الله أكثر الهدي هديث محمى محمد صلى الله عليه وسلم وشرب الأمور المتحاة فيها وكل محتفل بجآة فينا بالأخير بلالة وكل بلالة من صاحبها في المار ويصند المحتفل إليه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم القيامة قال الله عز وجل ايضاً لزين الثاني يمزيحون أسماءهم وأبطالهم عن الشيطان Lütfülerim, seninle birbirine bir <mülüyor> keskinlikte, ve ambarın semayetleri mala etti. Esnaa onu kespehle, tevcihle, ve esnaa onu di asfatin, ve esnaa onu di Aleyhisselam Kardeşlerim, allah Teala Hazretlerinin selamı ve rahmetli hareketi olsun. allah Teala Hazretleri iki cihan saadetinin zümmenizi naili Peygamber sallallahu aleyhi ve şeriflerini okumak ve bu sürekte günümüzü güzelce asıl karnağından öğrenmek Elbim ve tefellüb etmek üzere toplanmış günlüğü ve allah Teala hazretleri Sevgi kul olmayı günlüğümüze mesir eylesin Peygamber Efendimiz'in bu hadisi şeriflerinin okunmaya başlamadan önce Başka Peygamber Efendimiz'in ruh-u tatile bizlerden aczana bir bağlılık, sevgi, saygı nişanesi olsun Bir hediye-i Kur'an'ı olsun diye Son ve günle ashabının, ashabının, eslağının gözlemle ya kafeste, buna dünlerin büyükleri nakam-işâda dokunmuş olan evliyâ-ı-Allah büyüklerimizin saadetlerine şairler kainatımızı dolanma hediyesi olsun diye dedi şereflendiren, emdiyaullah, evdiyaullah, sahabe Allah, kiram ve salihlerin ruhlarına ve harç yatan bir Allah yolunda cihad ederek fethetmiş olan Fatih Sıbdan Muhammed Han'ın ve diğer fatihlerin, şehitlerin, dergilerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye. Okuduğumuz hadis kitabının yazar, yazan Gülüşhane'li Ahnesi Atın hocamızın. Kendisinden teyze aldığımız Muhammed sahibidir. Soyu hocamızın harç yatan ruhlarına hediye olsun diye ilimleri, ürünleri, hadisi şerifleri, bizlere nefif ve etmiş olan alimlerin, râvilerin, tazırların ruhlarına veriyorsun diye. Ve uzaktan yakından bu derse dinlemeye gelen siz değerli kardeşlerinizin de ahirete geçmiş olan bütün geçmişlerinin, sevdiklerinin, yakınlarının, dostlarının, kardeşlerinin, ahbablarının ruhlarına Kadiya olsun, cünnetsin ruhlara şahid olsun, kabirlerin müminler olsun, makanların mücayesin. Allah ruhlarının mesuliyet olsun, günlerini, sorunlarını ziyade olsun. Kabirlerde her birisinin cennet bahçesi olsun diye. Biz yaşayan müminler Allah'ın sevdiği kulları olalım, sevdiği işleri yapalım. Ömürle hayırlı yerimle. İmama, İslam'a, İslümanlara kaydını geçirelim. Rabbimizin hızlı hızlığına yüz açık olarak verelim diye bir kaka, 3 öyle gönderelim. Buyurun isimler. Yunus hadis-i şerifler ve anı bir kitabımızın 55. sayfasının 10. hadisi i ve de devamıdır. Arapçasını merak edenler, kaynaklarını görmek, anlamak, öğrenmek isteyenler bunu hatırlatırsınlar. 55. sayfanın 10. hadisini okuduk. Cadir radiyallahu ahtan ödemeyi ve nara kutlu rivayet etmişler. Ondan sonraki hadisler de devam edecek. Önemliyiz e, bu hadis-i şerifte şarkı sevgisi çağırıp dinlemek üzerine bir ifadesi var dinliyelim bakalım ne buyurmuş İyata'nın kıyamet kıyamet günü olduğu zaman Kavallahu Azze ve Celle Aziz ve Celil olan Allah-u Teala Hazretleri Oysun Oysun Oysun Esna ahillü ebsarahim Anledanir şeytan Neyse gözlerini kulaklarını Şeytanın Çarkılarından Koruyabilenler Oysun Ayrı onları. Oysun Oysun Finkes bir niski, bir niski dayının tepesinin üzerinde bunlar toplanır ayrılıyorlar Mahşe Ergin'in arasında. Finkes bir niski yer anlar, nisli anlar yani sen kalarda hoş kokulu, çok kıymetli. Tepemizcimde toplanırlar. İlla yeterli ki Allah Teala rahmetleri. Espe o gün testiğini, temciğini, benim testiğimi ve temciğimi işittiniz bu, böyle toplanmış bu, mübarekler. Ve yusluğuna bir asatın, ve yusluğuna bir asatın, ve yusluğunda tamına bir misha öyle güzel sesler duyarlarsa orada yani insanın hiç kulaklar duymamış o kadar güzel öyle ilahi namela duyarlarsa orada şimdi hocam kardeşlerim bu kadar hadis demek ki şefanın çavgıları ve bu bunları dinlememek lazım. Şeytanın şarkıları nedir? Keyif yerlerinde, eğlence yerlerinde, içki meclislerinde, efendiliğin sakal yerlerinde çalınan insanların dünyevi, şöhreti, mesamı efendim keyifler sürdüğü zevk düdük yerdeki her an çağrılardır. Tarihte böyle olmuş. Güzel sesli, seyye insan olur güzel ses çıkartan aletler yapmışlar teller yapmışlar bunları dindirmişler bunların ölçülerini bulmuşlar notalarını bulmuşlar bunların notalarını da aleve bulmuşlar ve düz konuşmaktan daha yüksek manalı musikiye hangi ses çabalı efendim bir şeyler bulmuşlar buna musiki diyoruz Efendim, özel bir buluşdadır bu insanlık tarihinde Özel bir şey ve ya, Yazdıkları şiirleri, kazanları, şarkıları, türküleri Bunlarla çalmışlar Bir kere bir kendine göre Çekiciliği var Cez de diyor insan, hoşuma gidiyor Çocuk bile. de Ölene ilk ölen eline öncekler, binler binler sesi atan insan bir şey yok çünkü onlar zaten alıp salar, ömer ağzını sokar falan. Yani küçüktürken bile ilgi duyar. Diğer adamları bir çınçın ses olsa beni bakar diye. Ömer falan bir de şiirin çekiciliği var. İşte ses güzel, Kelimeler de düzenlenmiş sanatsalane bir. Metin ortaya çıkmış, kâfiyesi var, yazı var falan. Bu da bizim. Biz bizi birleştirdi de, Türküleri, şarkıları, Türkleri, Şanlıları, ile okumuşlar. Artık tezleme diyecek yok. Dum dum dum Ondan sonra da, e, işte Sesle bir takım şeyler, uf diyormuşlar bunlardan. Tabii hani bu tezleriyle de işmiş. Aman bir oldum. Şunu içelim. Aman rest oldum, hayran oldum. Bunu yakalıtmışlar. Ah demişler, ah demişler. Niye Onların dini bakımdan hikme. Yani insanın nefsine güzel geliyor. Şeytan teşvik ediyor, ama onların dini bakımdan hikme ve tabi. <gülüyor> dini bakımda zeyfe, safaya, keyfe nefsi kuvvetlendirmeye yönelik olan ve insanın günaha harama çeken kısmı bunların haram ve <gülüyor> böyle i şeriflerden çalgıyı Peygamber Efendimiz'in sevmediğini, sazı sevmediğini ve bunlarla meşgul olmanın teferinin iyi olmadığını ve musikinin insanın gönlünde nüfak tohumları akıp nüşattığını yani yafiklik hali meydana getirmeye başladığını söylüyor. Buna mı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in zamanında da hem Kur'an'ın makam ile okunmuş Ahimdil-i Emel ciddidir Ahimdil-i Okunmuş Hem Kur'anlar Efendimiz kendisinin de Ashabı içinde sahabeden bazı kimseler varmış Şiir yazmışlar Hem de Arap şiiri hakikaten namı ile okuyor Yani önünü Kur'an'a atar, böyle önünü üstünde Mehdab'ın altında, çölde giderken efendim. Arab'ın yâlevli meşhurdur, yâlembisi diyorlar yani bilmeden şeyler. var Arab'ın yâlembisi derler Böyle bir şey de biri var, tabii Kur'an okumuş Müslümanlar Kur'an'ı ahengide, masikide, ciddi bir dini masikide havası içinde okumuşlar Enzan okumuşlar Ve programlar Efendimiz Kur'an Müslümanının böyle okunmaması gibi okunmamasını istemiş Mutup gibi Kuru tarzı okunmasını, okunaklı bir okunmasını istemiş. Medine'ye gönderdiği Musab İbni İmeyr radıyallahu anh'ın hayatında var çeşitli şeyler. O bir yeni şehre temsilci olarak gitmiş. Fertiz merak ediyor. Nedir İslam? Nedir Kulağın Kıbrıs'ın? Hadi oku bakalım. O mübarek de şöyle elbini Kulağına koyup, yanıp yanıp ya, ya, hisse de, hisse de, bir Kur'an-ı Kur'an aşırı oturmuş ne sorurlarmış yani ilana gelirlermiş yine de bu ayet-i kerimene eh, kadar ilan-ı hadirşi radıyallahu anh ecmain ve bir ezel okulmuş diğer yolundan oynarmış Peygamber Efendimiz'in şeyinden sonra iltihar ve darbeka eylemesinden sonra Tert etmiş meleğim verin Çünkü çok dokunma bana Değilamamış yani Resulullah şurada oturmuştu Buradan geçmişti Şöyle de şöyle konuşmuştu Burada böyle hırta oturmuştu Dayanamıyor yani Resulullah'ın ayrılığına Öyle ifade etmiş Kalkmış gitmiş başka yerlere Böyle dayanamamış Medine'den ayrılığa da dayanamamış, bir zaman sonra canı gelmiş Medine, kutsanın geçtiği aradan, tabi kalımdan tutmuşlar. Sen Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında azalatsın bunu Buyur oku çıkarmışlar, azalatsın ya. <gülüyor> bir azalatmış, Medine'de herkes ahrah etmiş, feryad etmiş. Resulullah'ın devri devre geldi diye. Çünkü onun sesiyle, hani bazen Medine azalatsıyorlar mı burada da? Nebine hayasında ezan okuyorlar. Ozan'ın mevzimleri gibi millet şöyle bir şey yapıyor hacca gitmiş olanlar, onlara gitmiş olanlar şöyle bir dönüp atıyorlar Allah Allah Nebine ozanı gibi kim okuyor diyor. Ve tabi güzel kesin denetliği dini yönden Kur'an'ın okunmasında ezanın okunmasında kullanılması var. Peygamber efendimiz bazı şairlere sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şiir bir ozanı tavsiye etmiş müşriklerin aleyhinde önlerinin söylediklerine cevap vermelerini anlatmış. Onlar Kaldanlar Efendimiz'i karalama, gözlem düşürme, tepilemeye çalışacak şiirler yazmışlar ödetsizler. Kaldanlar Efendimiz de siz İslam'ın güzelliğini anlatan şiirlerle cevap verin diyormuş. Ve bunlar okunmuş. Şimdi bütün bunlardan çıkan sonuç şu der ki, şiir sözleridir. Güzel güzel bir sevaktır, kötüsü kötüdür günahdır. Hafız evet. iyi yolda kullanılırsa şair makbildir Saharadan bile şairler var Kötü yolda kullanılırsa şiiri, sanatını Nazikdir, gayrimakbildir, ilahkardır Onda zararı var Mesipi de böyle, Mesipi de Kur'an yolunda özel için Düğlü duyguları kuvvetlendirecek, insanı Allah'a bağlayacak Yolda kullanılınca caiz görülmüştür, tekneler de kullanılmıştır. Ayrı dini yolda, insanın küskü fücura satmasına sebep olduğu yerde kullanıldığı zaman cahil, ol, cahil olmamıştır. Ama cahil olan parakonun da ölçüsü vardır, böyle çok aşırı değildir. Şimdi beni yine böyle düşündüren, duygulandıran bir söz etmişti arkadaşlarım Ankara'da üniversitedeyken ben. Adını söylemiyorum. Meşhur bir destekar varmış hem de hafızmış hem de bir caninin iman ve hatibiymiş. hem de çok sesi de güzelmiş hem de çok destekleri de varmış tamam bak ne güzel hafız, iman, hakib ama bu meslek ve bu kabiliyet onu yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş <gülüyor> almış kendisine çekmiş ve göğrüdü yine lazimi şarkılar türlü türlü de getirmiş. Eee yetişir mi? Halbuki efendim lazimi dille şarkı söyler miyiz biz mesela? Söylemeyiz. ben da İraksı söyleriz. ama şarkı söylemeyiz yani. Niye şarkı söyledi? Niye gayrı düğünler olan şeyler yaptı? Bu müzikinin tabiatında var. Şimdi hafızlıktan başlıyor diyorlar. Falan, i̇nsan hafız oluyor. Hafız gel, hafız git, hafız oku, hafız etin, hafız kal, bizim nezlisimizle gel. Hafız oluyor, özel hal, nezlithal oluyor. Mevlüt de tabi peygamber efendimizin Evinini anlatıyor Peygamber efendimize Sevgiyi anlatıyor Allah'a deniz yukarı deniz evvela diye başlıyor Tamamı da Tamam, tamam. Mevlüt okumaktan Efendim Bezel okumaya geçmişler Efendim eski pila Dekiliyorlar ortaya Bilmem kaç tığlirli eski zaman pila Kramatonu Kovuyorlar, eski üstün Yandan çarplı, çevirmeli Şöyle falan Ama efendim hafız dinlensinin Bir gazeli var ki sesi su gibi çağırıyor Efendim'ın yerleri gösteri Ünleti, her gazeli bir Ne oldu? Hafız Öldü gazetan, gazeliği oldu Ondan sonra şarkı okumaya Ondan sonra efendim Gazım olarak transfer olmaya Ya Gazım olarak transfer olmaya Ondan sonra da Ay yaşım, sarhoşım, nasada Söğütü yerine gelsin diye Efendim şarkı söyleme yapılan Gidiyor iş. Böyle olmuş da Bir hafızı ziyarete gitmişler Böyle bir meşhur kimseyi Efendim Bizim dekent arkadaşlar O zaman Demiş ki Onlara Allah izin verirse şu sıfatını Afiyetini bir kazanayım bir, Şu yataktan bir kurtulayım baktığından sonra hiç gayrı dini desteği yapmayacağım, hep dini şeyleri besleyeceğim. Ama kalkamadı ödü, yani ödükten kalkamadı ödü. Allah kusurlarını affetsin, takdiratını arttırsın. İşte büyük eriminin sözünün değerliği buradan çıkıyor ortaya. Yani Dolayısıyla insana zevk bir çeyik veriyor, zevk ettiği çeyik de insanın geninle minafıklık alameti olan duygular uyandırıyor, sonunda ayakları kaydırıyor atatürk paralarına saplandırıyor, İşte para ise kılıçlı, tütüli, mektuplu, doğal bir bir bahçesi, bir sildir bakanla süslediğin derken bakıyorsun, bazı şeyler yapabiliyor. Tabi bizim bilimimiz böyle kovucu ciddi şeylerle başlamaz. Bildiğimiz aklı başında her akliğinin ciddi olan. Efendim bir dindir. İnsanları da öğretir, din adamlar da. Evet canı kullanabilir, kullanılabilir, kullanılabilir. de kullanılabilir, ezan da kullanılabilir, Kur'an üzerinde kullanılabilir, o kadar. Öyle evet, sazlı, sözdü, döndültülü, zımbırtlılı, tuşlu, horonu, nefesli, şeyli, kemikayız. Görmem işte büyüklerimiz. İşte bu hadis yoruluşu, şey. şimdi bu kadar izahdan sonra bir daha okuyalım ki iyice anlaşılsın. Allah-u Teala hasretleri şeytanın şarkılarını bilmeyenleri sevmediğini anlıyoruz. ya Yani gazinoda, kavyonda, boğazda, efendim, içki masasında, keyif adamında bu mahkep bir. Kulaklarına böyle şeylerden koruyanları ayırın diye mahşer gününde. Onları şu kadar gitmiş sürirse elniden, bandaj sürirse, Aman ne güzel kokuluyor. Bir de bu cennetin miski emberi olunca daha ne kadar güzel bir anlaşılır. Bir de ondan yakınla ondan meydana gelmiş bir tepenin üstüne kurulur da miskten ellerden bir tepenin üstünde mesela güzel hoş cennet kokularının olduğunu düşünün. Orada onlar tepe de olduğu için manzaralıdır. Cennetin her tarafları, örnekleri diyebilir. Orada oturuyorlar. Sonra Allah onlara kendi hamdini Netliğini, senasını efendim dinlediye en safsın güzelliği semanede, nikahat eder. Tarihlerde de en Aynı şekilde Kur'anı da dinleyecekler, cennette kim okuyacak? Allah Azze ve Celle hayr etlerinin ağzından efendim, ondan her türlü şeyden münezzeh olan Rabbil Alem'den dinleyecek her Kuran'ın Müslümanlar. Hadi oradaki ödünmeyişin lahöti ilahi zeytine son alınacak. Sonsuz bir güzellikten, sonsuz şahane bir şey içinde olacak. Ama Allah-u Teala Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'i o kendisinin kullarına okumasını bile de duyuyorsun. Selamun <gülüyor> kaynamdır Rabbil Rahim diye kullarına selam vereceği bildiriliyor. O, o selama bizi de mühatap eylesin. Bu tencidinin, tahmidinin melekler tarafından kullara duyulduğu zaman Enlis-i Anbar tepeleri üzerinde onları dinlemeyi, o gerçleri katmayı da Allah cümlemize ihsan eylesin. Nasıl olacak bu? Dünyadaki çocuk ve zeyt ve öğrenci çargılarını dinlenemekle olacak. Oralardan uzak olmakla olacak. Ona göre kendimize dikkat etmemiz lazım. 12. hadisleri İzatlara reynin kıyameti vekhe illahil te'anet ve ennehill mellim esma'i kıyaktajuhil imina ve isafil minatikul tabi Hüleyda <gülüyor> reddiyallahu ahtem niye devlenin'in rivayet ettiği Hadis verip, demin noktaya getirdi sözü. Kıyamet günü zaman Allah Teala Hazretleri Kur'an-ı okuyacak. وَكْرَعُ اللّٰهُمْ قِرْعَانُ Kur'an-ı Allah okuyacak. فَتِعَنَّ مَنْ لَنْ يَسْمَعُوا Dinleyenlerde, mahşer halka da dinleyecekler. Sanki hiç dinlemişler gibi hayran dinleyecekler. Evet biz dünyada hatim takip ettik, mukabele okuduk, kendimiz okuduk, dinledik vs. ama oradaki o manzara, oradaki o halet, oradaki o şartlar içinde hiç duymamış gibi. Öyle bir mesle hayran, bir millete ve kayakta güzellik mümin. Müminlerin zünalarına nahşe olacak Kur'an'ta. Öncelecekler. Allah'ın o şeyini efendim, okuyuşunu kulakları duyecek, deminlerine maç olacak, kitabe gibi kazanacak özvermeyecekler meminler ama münafıklar unutacaklar münafıklara o şey olmayacak özverleme şeyi olmayacak tabi onlar da münafıkların cezası nedir münafıklık ettiği için işte cennetin yakınına kadar getirilip ondan sonra sokulmadan getirilecek cennetine atılacak. Allah bizi halis muhlis Müslümanlardan ölesin. İçimizden miktak alaneti olan hiçbir şey bırakmasın. Olamda Resulümüzün malum, hepimizin duyuluş olduğu bir hadis-i şerifler münafığın alameti işlanıdır. İlhavada, İlhavada haddetse seyreder. Konuştuk münasip münafık ve ayak veriyor. Kırtık. Bir ayarın yani içinde bir tane olan kırtık. İzâ kaddete kevere. Konuştuk zaman yâdinde durmaz, döner. Hani pazartesi gün ne söyleyecek Ne oldu? Ne? Hangi şunu övgüsünde aldı? Yok. Hangi şunu övgüsünde aldı? Yatsı yatsı yani yardımdan böyle demek. demek. Ya öyle türlüne kahp. Kendisinden bir şey birisi duyanse, bir şey emanet etsesin, itinade etsesin, xiyaret eder. İtinade eder. Kaseyi teslim edersin, para inceler. İş verirsin, o arabayı verirsin, duvarı Yani ne yaparsan seni pişman eder neden? minatıttır bunu öyle olmayacak tabi bunu nasıl olacak? aksi olacak efendim konuştuğu zaman doğru konuşacak vaad ettiği zaman valimi yerine getirecek o zamanlar Efendimiz buyuruyor ki o vaad-ı o da'yı vaad borç gibidir ve nasıl ödemesi önüne insanın nasıl ödemesi lazımsa vaad'ını da yerine getirecek ya vaadetle İhtiyatlı konuş ya da mi? Vaadini yemeye getir. Bunun doğru söyledikleri. Vaadettin vata. Bankalar alt sokakta 5 katlı apartmanı vata göremecek. Kanlarda ekmek üyeler. Bunu söyledim bankamdan bilmem istedim. Ne vermiyorsun? Ne vaadettin niye vermiyorsun? de itina zaman, emanet ödüncüğü zaman kendisine şükürde duracak. Emanete kıyamet etmeyecek. efenin itinatlı itina ettiği efenin pişman ettik yani. <gülüyor> Allah bizinde öyle kaldı. Böyle özlü efendilerden öğrensin. En güzeli <gülüyor> hadisi şöyledir. İza sene anadetin fişşam se kalu sa'ebhu ve sarad bi ba'duhu kelle ve ma'duhu fişşam se El-i Daed kirmizi bey hakkıyla Ebu Huleyre radıyallahu Efendim, edilmiş Efendimiz'in tavsiyesi 4'lü salallahu aleyhi ve sellem hazretleri İzazlar Sizden az Güneş onun üstünden biraz kayar giderse yani sahada bazı hafif günler ve bazı hafif şans, bir kısmı güneşte kalın, bir kısmı gölgede kalırsa kolaydır. Kaçın. Bu durumda kalmak, yarısı güneşte, yarısı gölgede olmasın. Yani güneşte ise güneşte, gölgede ise gölgede, yarısı öyle, yarısı öyle olmasın. Bu seviyedir tavsiye. Yani sıhhi bakımdan bu böyle olmaz diye efendimizin tavsiyesi böyle olmuş. Tabi neden? yarısı güneşte olursa, yarısı gergide olursa nasıl bir şey olur hem yani de arkadaşlar, ben de biraz düşünsünler, iyileşsinler neler meydana geldiğini anlamaya çalışsınlar. اِذَا <gülüyor> اَلْتَانَ <gülüyor> اَحَدِكُمْ اَلَا رُبِئِنْ فَا اَتَلَكَ آمَنْ فَلَا يَتَوَرْدَ اَا اِلَّا اِلَّا اَيَّتِنَا لَدَنَا اِدُرِ اِذَا شَرِبْتِنَهُ فَا Ebu İman'a El-Bahri'yi radıyallahu ahtan e, rivayet edilmiş tabarani'de veya başka kaynaklarda var sizden biriniz abdestliyse ve bir yemek yemişse kalkıp takılan abdest almasın ancak devlet sütü müstesna devlet sütü ise o zaman onu içtiyseniz Kalkın ağzınızı suyla çarkalayın diye duyulmuş. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde Bazı yemekler yenildiği zaman Kalk olsun, abdest alınsın diye tersiyesi vardır. Çünkü eliyle yiyorlar. Yani eski, efendim pilavı ile yiyor vs. Tabi bu, bu durumda yıkamadığınızı düşünün bir yemekten sonra elinizi sakalınızı ağzınızı vesaire durumun ne olacağını düşünün önemlisin böyle tavsiyelere vardır yani kaçsınlar yıkasınlar diyor bu hadis-i buna bir açıklık getiriyor sizden biriniz abdestliyken yani o yıkayın demek abdestiniz kaçtı lanasla değil yani et bir yemek dediğiniz zaman kaçtı gibi bir şey anlaşılmasın sizden biriniz abdestliyken ne yemişse telaş telaşta. Yani tekrar atılamamadı değil mi? Atıştı ya salıldı. Yoksa öl müktün. Allah efendin temizlik yapınların ikameleriyle <gülüyor> mesela deve sütü içmiş etilden içinden birisi tabi eee yani vefatı insanın eldivinin içine tabi bütün bu dakiklarına eder. Yapışır. O zaman çarkalayacak, temizleyecek. Yani nezahet ve nezahet bakımından taharet olsun diye öyle bir çarkalamayı tavsiye ödeyelim efendim. İzahkaneti'ye <Gülüyor> ahir-i zaman. Tabi bizim de yemekten olan bir el yıkamamız vardır, sünnettir, güzeldir. Çünkü ellerimiz ne kadar kollasak bir şekilde tutma efendim, temas bölgesiyle Yemekte çok kirli beyaz mikroplar alışı olabilir, yıkanacak ve yemekten ile verildiği kara da münkiçe havluyla korulan mücəkkanit emniyet tabakları olacak. Mücəkkanit suyu ve kumit emniyet tabakları olunca mikroplar daha kesil ediyor, edilecek, evren kumit emniyet koruyacak öpte baktığı öpte üzerine bir şey kalmayacak inşallah ondan sonra sohbet yapabilecek sohbeten sonra da önünü yütecek ağzını yütecek hele namaza gelip de dişlerini isfaklarsa efendim ağzını çalkaladıktan sonra ağzını çalkalamak vardır kürban kullanmak da vardır efendim kürban kullanmıştır yani dişlerin arasında kalıyor bazı güber parçaları onun da kullanması vardır o da şey yapılacak ondan sonra Efendim misraklanacak, eğer misrağı yoksa parmağıyla dişlerini şöyle temizleyecek tak temizleyecek, ağzı kokmayacak dişleri sarı erinecek. Efendim aralarında yemek parçaları kalmamış olacak ağız temizleyecek, neden? ağız, terabiklerinin terafiz edilme yoludur meleklere yakın olan yerdir hafaza melekleri insanın alemlerini yazıyorlar ağzın pisliğinden rahatsız olurlar Piş kokulardan, fena kokulardan rahatsız edilirler. Onları özellendirmeyin diye de karşılıyor Peygamber Efendimiz. Yani bu şeylerden dolayı onlar özellendirirler. اِذَا <gülüyor> سَانَ <gülüyor> فِي zaman. الْزَمَانِ لَا بِدَّ لِنَّاسِ فِيهَا مِنَّ التَّرَاجِمِ وَالْتَّنَعْمِيرِ يُطِمُ الرَّجُلُ بِهَا بِنَّهِ El-Müktanib'le La'zı-Sabit R.a. Bu -e ayet edilmiş Taberani'nin bu hadisi şerifi Peygamber Efendimiz Değilir ki Ahir-i Zaman ahir Zaman'daki Doğralar olduğu zaman Dünyanın sonuna Zamanlar geldiği zaman La'zı-Tel-i Zaman'ı ve ı e O zaman Müslümanların Dünanlarının, dünanlarının olması biraz mecburidir, olmalı, biraz paraları, tınları olmalı diyor Peygamber Efendimiz. Neden diyor? İzah edeceğim. Yüküm-ü rezil-ü bihar bu paralarla kişi dinini doğrultur ve dünyayı, dünyasını doğrultur. Yani hem dünni bakımdan sağlam kalır, hem de dünyalık takımından ihtiyaçları giderir. Öteki, e niye ahir zamanda böyle? İlk zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin zamanında sahadin kiramın tayrı, dünyaya hiç iltifat etmemek tarzındaydı. Hiç para anlamda bulundurmamak tarzındaydı. Önlerinin müdürü ise hayra harcamak, şahsetmek tarzındaydı mesela binlerce altın lira geliyor halide oooop -oh -oh -oh. ahşak e, şimdi artıyor ertesi günler denemem para değiştirmeyi haram görürlerdi haram doğru görmezlerdi yani yanlış görürlerdi o zaman öyleydi ama aziz dönemde şartlar değişecek dünya değişecek insanlar değişecek İslam'a bağlılık azalacak. Efendim Evan tabii öyle olunca İslam'ın direk dünya bir hem altın parası, bir parası olması gerekecek. Neden? Dinini korması için. Şimdi para olmadığı zaman, kelim tücini, efendim aç kaza politikesi var, efendim yetişkin kalma. Çünkü etik insanlardan merhamet yok, evliliğe verme yok vs. O zaman kendisini korunak bakımından biraz parası olacak Dünyalarını da mübarekler bakımından biraz parası olması lazım evet. tabii mi olacak? Tabi parayı Helalden kazanacak Helal bir şekilde kullanacak Helal bir şekilde Meşru yölleri harcayacak Haramdan kazanamaz Vezikilerini ihmal edemez Vekatı, öşru Efendim Sadakı, kutlu Cihada para vermeyi vermeye İhmal edemez Sarf ettiği yerlerde cinah olamaz islah olamaz Hayrah sarf edecek Şimdi eskilerden Geçen gün okudum takvim yaprağında Geçen pazartesi günü okudum Üç gün aç kalmış Yavruçlar Başlarına şefi Efendim Üç gün aç kalmışlar, üçüncü gün Yavruçlardan bir tanesi Orada bulunan bir kartuz kabuğuna önüne uzatmış Üçüncü gün Kartuzun kendisi değil, kabuğu Kartuz kabuğuna önüne uzatmış Şefi azarlamış onu sen, sen ne sabırsız adamsın ya ne sen git, senin tekteyle alışverişin yok, senin davranışlıktan tahammülün yok, sabrın yok senin Hı. Sen git, çatıya kazanırken alışveriş yapmış. Yani güleceğin geldi, korktum da yani Üç gün adam, kalkıp kalkıp yoldan biraz seversen gidiyor Öyle bile, ben ne sabırsız adam kursan tahammül edemiyorsun diyor Demek ki binlerce aşk diyorlar, harama eli uzakmıyorlar ve dudarak kendilerini kasıyorlar, tutuyorlar Kâniyette, e sen kâniyette ben de bir insan değil sen git yani para kazan da iç gelmişti, yani biraz sabır işidir diye böyle düşürmüşler. Yani niye insanlar nasıl iradelerini tarih etmişler. اِذَا كَانَ اَذْا وَاَجِلِ اَلٰى وَاَجِلُمْ حَقْقُمْ فَا اَكْفَرَهِ اِلٰى اَجَلِهُ كَانَ اَلَهُ سَدَكَةً فَا اَكْفَرَهِ دَا اَجَلِهُ كَانَ İmran İbni Hüseyin Sabi'le radiyallahu aleyhi ve ahettem kaderami rivayet etmiş Hicaytlar ve yürü eceli ala rezilin hakkı bir adamın öteki adam üzerinde hakkı varsa alıcı alakı var bir yardım yapmış hoş vermiş hakkı var bu adamın öteki üzerinde ve ahkalehi ila ecelihi hakkını çelik almak istemez de vaat edilen müddete kadar ırgatırsa sık rivayet etmezse de Çevretler filan diye işte bunda para düştü ya dersene filan diye Sıkıştırmazsa Müddetine kadar efendim, Tezir ederse Kâne lohu sadakatan Bu teziri ona sadaka Seval kazanır Ön müddete kadar tezir etmesi Sadakalı Konu, Öyle konuşmuşlar Dörcü verdi Burayı sonra orada bir adı edecek ha, Bu bir ay sadaka yazılır öyle ver <gülüyor> Sadaka vermiş Olarak yazılır <gülüyor> Değil hmm. Akhara bu Bade da Ecemi Müddeti tamam olduktan sonra da Bana tehir ederse bak bu adamın Dönüşen, çoluk çözüyor Açı açık ve para da kazanamamış Çocukun dolduğunda böyle Parı eh, yok Sıkıştırma kendini Önlerle imkan geçtiği zaman var diyor. Biraz daha tehir mi Biraz daha tehir zaman Her gün için Bir sabah olur yani burada ikincisiyle birinci günün arasındaki kelimeleri kullanış tarzına bakarsak müddetine kadar uzanan bir sadaka olur diye Müddetinden sonra her gün için bir sadaka olur. O zaman daha da artıyor. Yani her gün için o müddetine kadar bir sevabın mislini alma durumu ölüge anlaşılıyor. O yani bir insanın, imtihanı geniş insanın böyle bir şey yapması Kolaylık gösterirse, dosyalar, hakikatler, noktalar, teoriler, ilerik soraptır gibi gösteriyor. Fakat şimdi Mecellede bir kalde vardır. Ezmânın, ezmânın tadayileri ile ahkamın tebettiği inkar olunamazdır. Mecbede, yani zaman değişince fikir düşüncelerde değişmeler elyabilecek ve bildiriyor. Şimdi bu denirde Boş vermenin, boş almanın Şıklı şemaylı Biraz değişmiştir Bir kere Adanın önündeki Boş ve alıcağın ölçüsü bir kağıttır Şöyle bir kağıt, üstünde bir resim var Efendim, yolcular var Bilmem var, makam var Doğru bir kağıt, ne bileyim? Balkanat ne Üstünde şey bir yazarsa bir oluyor, bir olursa bir oluyor. İfsat öresini daha güzel olsun, beş yüz beş yüz oluyor. İfsat öresini daha güzel olsun, yüz yazarsa yüz oluyor. Böyle ortadan göre, üstüne konuları göre kağıt al mı kağıt? Bu olmaz ki. Bu kağıt Şimdi böyle olunca, bu ne demek yani? Bir demek yani ben sana bunun karşılığında Şuraya şey vereceğim demek, altın vereceğim demek. Nişse senin onda bir kadar vereceğim demek. Onda onun yüzde bir kadar vereceğim demek. Yani manası o kağıttır. Sadece söz. Devletin, yani parayı basan devletin para sahibi nasıldı. Tamam, merak ettik şu kağıdı sen bana getirdin ve hemen sana istedin şu kadar para ilerleyen demek. Yoksa bu kağıdın temizliğinin bir şey araması yok. Kağıt, kağıttır. Ama Devlet destek verdiği için kıymet kazanıyor. Diyecek devlet ise hani anneler yapar diyor ki lan hani, evladım tamam senin paran şu ya koyalım daha koyarım dostum lan da bu düşürürsün kılanlar dedi. De, para sandıkta duruyor benim gibi de bu senin para yok ama ne oluyor? Nesal yanıtlığına koyacağım ben dönecek orada Altınlarıyla alt katta Topa'da Dizinecek Terehde geçer kamaçları olacak Ben de gideceğiz Ben de olacak Ben sana bir kağıt vereyim Kamaçta bir kapağın on bize On bize On bize On bize bu Metalizma bu, Tabii bu kuvveti Kaçıyor Ben niye ben bunu Bir tane de aldığımız şeyden Gittiniz yalvardınız istasyonlar Ama yani bu tenete benziyorlar Ya ben böyle ağacı açık benzin benziyor koymam Tehrik Kişilerin patlar etrafı yakarsın Yok işte ben kısa yerde hemen boşaltırsam ne olur koytular Bir tenete benziyor ağacı Ne bu akşam? Üçer gidiyordu ağacı açık oldu mu? Tenetenin ağzı kesilmiş Koyamadır senudur Aşırın benziyor uçar Ha tavanın da kuvveti istiyor. Paranın da kuvveti uçup uzuyor. Bunu bilin, halkımız bilsin de bu. Paranın özel önündeki kuvvetiyle aralık önündeki kuvveti arasında ohooo! Oh, oh. Öpçü önem, öyle farklar ki, %50'den fazla farklar, büyüşüyor. Kim alamıyor burada? Elimde kağıt olan Elinde bu banknot olan aldanıyor. İster mark olsun, ister e, efendim, dolar olsun, ister TCO lüresi olsun, ister rüble olsun. Bizim şeye Orta Asya'ya gittiğimiz zaman 1 dolar 35 rüble idi. Şimdi 1 dolar, 1 rüble de plan ediyormuş. Ne oldu? Rüble tepede baktık balıklama füzü aşağı gidiyor. Yani böyle. Peki elimde bu ne ne para neden yandı? Bunların paralarını eli çıktı. Bu paraların bankasına gitti. Bu para komünistler bazda boşuna söyleniyorlar. Aradılar kapitalist sistemin semir alakındır. Kim semirliyor? Değişirmiyorlar semirin diye. Kim semiriyor? Değişirmiyorlar. Bilmem ne şeylerinler şey bankalar ve sonra da semir ediyor. Bildi şey. Çünkü ben bu parayla. Senenin başında bir gözlere bağlıyordun, senenin sonunda teselli mücafatı bir gözle düşebilirsin, öyle şey, mi? O dedi, da bu haksınlık var, bunun telafi edilmesi veya bunun çaresini Müslüman'ın bilmesi, bilmesi lazım. Onun için hocam diyorlarsan, dolar, nark alınmasına karşı mısın? Tabii karşıyım. Niye karşı Çünkü sen onun enflasyonu kadar Arman hükümeti, Amerikan hükümetine, İsviçre hükümetine yardım etmiş oluyorsun. Bu doların, bir senedeki enflasyonun yüzde kaçtı? Yüzde on Sen o zaman 100 dolar en 11, 100 dolar da 11 dolar senede Amerikan hükümetine yardım ediyorsun. <gülüyor> Afedersin ama ben yanlış söylemek yanındayım. Eğer nasıl bak bulunduruyorsan bir senelik enflasyonu nedir? Yüzde artı. Allah hükümetine bir sene de yüz malzından sayanında veriyor. Çok mu dostum? Çok mu yapıyor? Biriyetle ben nasıl olayım? Yani başka bir şey anlamamıyorum. Bir saat adam bir şey anlamam. Dese millet altına dönse bütün bölümler dolduracak. Çünkü altının açık bir şeyi var, değer hükmü var. Böyle etkilemez, bezirmez, şey yapmaz, başka şeylerle parasız insanı mahafaza etmişlerdir. Ben bizim dergilerimizde, bizim iznanlarımıza, profesyonelerimize yalvarırım dedim ki şu halkımıza, şu enflasyondan canları yanmasın diye tedbir neyse söyle şunlara öğretin. Yacık da aldatılıyor her sene. Hacı teyzeler, hacı dovalar, hacı dedeler, sandıkta, tavar tavalar, tavalarla biriktirenler var Ne yapıyor? Bankaya başlar o da da Ben oluyor. ne verdiği sayıydı. Enflasyon kadar, daha aşağı. O da, o da bir kırkmış bir, o da bir ayı aldatmıyor. Bunları doğru yolda bırak, lazım. Millet değilsin. Aldanmasın. Hem parası var, hem aldatılıyor. Hem de bile hal geliyor. Kaiz aldığı için da geliyor. Ne yapacak? Çaresi ne Bir, eskimeyen enfiaya parayı bağlamak. Altın gidiyor. Efendim bir çoğal gibi, un gibi, boğday gibi bunlar devamlı ihtiyaç eden şeyler Ya onlara bağlıcak, ya da parasını işletecek Onun için ben mesela şu anda şöyle bir hazırlık için biliyorum ki Yani paraları işletecek bir kurum teşkil edelim Bir nesesek kuralım, kardeşlerimiz paralarını versinler, paralar burada çalışsın Çalışmanın sonunda kendin ise o dönüşürsün, paralar ziyaret etmesin. Bunu düşünüyoruz. Ne zaman açıldı bu kadar şey? Ha, boş alacak, sadaka meselesinden açıldı. Şimdi bu dönemde borç isteyenler ölüyor. Ama müminyumiyetlileri o kadar az ki, o kadar az ki müminyumiyetli borç isteyenler. Yani borç verene illallah diye geçiyorlar. Borç verdi mi? Verdi. Kafana kısıldı mı? Kısıldı. Tamam. Onca ölçünün de yanı şimdi. Artık o ölçüden alacağını alacak diye uğraşsın bakalım. Varlarsın yakasın bakalım. Sonra ne kadar alacak parasını vermek. Doğuşlu parayı ne kadar geçiverirse o kadar kar Sizin Bizim tençudan parada geldi takım İnsanlara destakını, destakını, desteklerden bir takımı aldı. Havap on güncene, Elazığ'a, Trabzim'e, kamuona yükledi, geçirdi. Şenetleri imza Çak Çak çak çak çak çak imza. Ede dedi şenetleri. Şimdi bizim komşumuz, her zaman selamünaleyküm diyoruz. Ben o zaman çıkıyorum, nasılsın diyoruz. İşler ne haber diyoruz, İşler nasıl diyoruz. Soruyoruz. Hani bir dokun. Bir dün ahi şif kâfi-i fânti Yani çin demek Çin çânsıları çok müştermiş bir dokunduğun zaman kâfi-i Kık diyor Çin Yakıyormuş Kanunu diyor Mammetetin <gülüyor> Çin Bir dokunduğun zaman Çin diyoruz. Ama kaç defadır? Çin çin çin çin çin Bir dokunuyorsun bir tane ahdın diyorsun Diyor şair. Şimdi soruyoruz şey, komşuya Nasılsın hacıya kendin? İşlenmesin Bir ah çünkü ağzına vuyup ateş Neredeyse ağaçları yetecek Vurukları tutuşturacak Ne oldu? Parayı ver, vermiş Malı vermiş bir sene geçmiş Almamış Ve saygı da mühaza Ösün Mahkeme sana var ama görüyor mahkeme Hakkım ki benim tavasını vermedim? Korkumda üyecektim, yiğitimin yarar başından niyeti kötüydü ya vallahi yarar biliyorum Ödüleceğim zaman öldüremedim Öğrenlere parı kalıyor. canını mı alacak? Kırtlağını sıksın, Akın Canı Mustafa biliyor Cenab-ı <gülüyor> Canı'nın ee, bahsettim, biliyor canım Allah'ın Bizi hazır eden, hiç yalanmayacağını daha da üyebiliyor Ödüleceğim Taktiklere bağladım. Oldu. 36 ay taktik, yani 3 sene ya. <gülüyor> şu kadar, şu kadar, şu kadar, şu kadar, 4 sene sonra bizim hacı efendi şeyi alacak. Sattığı öde takımlamının tarafı alacak. Halbuki görüntü onu daha ayda sattı. Oluş, alçak. Çünkü kardeş, sahtetler, hırsız, düvalet yapıyor bunu pesin ha ilk evrak çıktı. Parayı aldı mı? Aldı. İşletiyor mu? İşletiyor. İşletmese İşlet bankaya vesredip bile tahsil edebiliyor. Zaten onu kullanıyor ya. E 5 senede ne oldu? 5 senede 100 milyon lira defet. Bir sene sonunda bu 100 milyonun 50 milyona indi. Milyon. İkinci sene sonra 25 milyona iniyor, üçüncü sene seninde milyona iniyor, Dördüncü sene seninde milyona, milyona iniyor Belki daha da Tata işte, daha, daha Enflasyonla söyledim bunu Yani tabii dört senede Faklıkla beş milyonları ödeyecek 10 milyon liraya ödeyecek Yüz milyon liraya ödeyecek Yüz milyon liraya ödeyecek Yüz milyon insan sene, yüzde onlu Kayıt olur Efendim bir sene sonra da milyon lira oldu ikinci sene sonra 275 milyon lira oldu üçüncü sene sonra oldu dördüncü sene sonra 1 oldu o da izni alıyor dede dede şey Süleyman'ın sözüyle bak o kovamanlaşıyor dedi de efendim içine kaçıyor dedi ki kaçıyor efendim derinden yaş kalmıyor efendim evinde yiyecek kalmıyor efendim bakıyor adalet mi şimdi bu? Bu böyle oluyor yani piyasada Piyasada durum dolu Çünkü başkaları nasıl ticaret yapıyorlar Başkaları Sabancı, koç, kurmaz Şimdi Sabancı Koç ne yapıyor? Oyuncu, abc yani ne yapıyor Dayı üzerine Yılbaşında Kağıt gönderiyor diyor ki sene yapacağınız siparişleri Bildirin Normal istiyorsanız bizden ben yüzlerimin başında yatırım diyor. Adam yüz başında hesap diyor. 10 bir şansla tane buz satmıştım. Bu sana daha da kalıcı satarım yirmi tane buz dolabım. Yüzlerimin kadar öder. Efendim, beş tane buz dolabım. Beş tane buz parasını ocağın önünde yatırıyor. Buz ne zaman diyecek? ay şansla gelmeye başlayacak. Zaten bir ay da Sadanca çok esprili e, şeyi yani. Bildiğim gibi bir şey, dışarıda şey yapar Çalıştırır, katlar, şey götürür Üçen sonra gendarlığa başladığı şey zaten adamın kendi parasıyla Yapılan imanet onun parasıyla Hepsinde yargı, ötesinin kendi önüne kalıyor Ondan sonra o, o tatlıktanını da Şu kadar zaman içinde parası olamazsa Kendisinde temel parası da var Şükresi'ye dairini telin dolayı da alıyor Ne saygı ile uğraşıyor, ne mahküme ile uğraşıyor, ne protesto ile uğraşıyor Kısa kıpkı paraları dönüyor Koşma sabah diyor, evlenen evleti çok yargı veriyor Efendim makbul insan oluyor Vesaire oluyor Ama öbür tarafta benim zararlı tüccar esnaf kardeşim Efendim Parası ile rezil oluyor, malı ile rezil oluyor Elinin, alnının, terinin, emeğini alamıyor Türkiye'nin hali Türkiye'nin ekonomik düzeni karma ekonomik düzeni veya karmaşık bir ve ekonomik düzen. Bunu söylemek zorundesiniz. Söyleme. Çünkü Müslüman zulüm karşısında olacak. Zulüm var ortada. Haksızlık var, aldatma var. Nasıl bilmiyor bu aldatmacanın ne olduğunu anlayamıyor. Markalıca sanıyor ki mart'tan 100 lira aldım, şimdi 105 lira aldı, 5 lira kaybettim seni hanım, <gülüyor> hayırsız bunlar. Ben, ben, ben Allah'ın satı var, Allah'ın satı var, Allah'ın satı satı ondan bile zararım var. ama hazırım yok. Onun için ne borç alan ölüyor, ne borç veren ölüyor. Bir bir sefer önce tabi yandı mı? Evin parası bir adam yaramadı, kalp kuşta hakikaten ihtiyacı olsa, Allah ne yazıyorsun bana bin lira borç ver Allah kusura adamın de ihtiyacın var param yoksa şuraya şuraya da, yalan hazinin tüzü yalan yalan yalan onu biliyorum parası var parası var ama ağzından ben vermiyor yalan dedi. bir hacı Efendinin de ahlâtı bozuldu efendim dört yoranında ahlâtı bozuldu adamın da ahlâtı bozuldu sistemi görüyor musunuz? efendim nasıl nasıl hain bir şey yani adet hainı görmüş Halit Esilan nasıldı? Her şey fiyatlar sabittiydi, üretime dayalıydı, hakamine de dayalıydı, borç borçtu, alacak alacaktı. Ne sandım? biter bitiyor iş. Ben peşin parayla bir şey e, bilet almışım, peşin parayla ile bilet almışım, kurban bayramından 20-25 gün önce sıra olmamış iş. Halal şirketi hala benim efendim, bilet paralarını hala verecek bana. ben de hayır-ı yapacağım. Yani hacıları hacca getirdiğin zaman hası olan gelirden kalanı okutacağım, canı taneye ettireceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım ve hala olacak. Yani, Kurban dayanımından daha ne kadar kaç ay geçti hala alacağımı alacağım. Durum yemeyeyim mi? Böyle hakkaniyet olur mu? Olmaz işte ondan bakıyor. Bütün paralar lavetli para oluyor. Haram para oluyor, kazanç haram oluyor. Ondan sonra ne kendisi hayırlı veriyor, ne efendim, memleket hayır görüyor. Adam zengin, adam efendim parasını Bulgaristan'da tanişelerle yiyor. Oraya getiriyor parasını, ne olmuş. Buna nereye gidiyor? Buna üstlenme gidiyor, alemlerinde Türkiye'de de tüketiyor, bana de hacı Cehbet var şimdi Öğünün gelgesi, çekmesi öyle de böyle Neler neler ediyor Allah Müslümanları, dürüst insanları şu sayede öylesin <gülüyor> Dürüst yonun başına geçirsin, harfin eylesin ki bu edepsizlikler, sizler hastanede da köyle bir yerdi 50 hafiften mi Şerife Mahallesi'ne evet. bir olan meşraflete surin celilesi ne aldes that's for the few weeks and this money Allah'ın onu, La Allahü Azim. Subhan ve ve ve İslam'ın Ya Rabbana, ya, Rabbana, ya, Rabbana, ya -al günler, ibadet ve, ve çeşitli güzel niyetlerle okunmuş olan 4 Kur'an-ı Kerim-Hakmî'in 3 adet 4444 saniyelik Salat-ı Tehnici'ye hakimlerine Sal ibadette ataklarımızı, hatmi ı Hagecan'ımızı, Kişi tez e, Tezker'i akımızı, Lübdüm-ı kabul ediyoruz. Bu ibadetlerimizi, rahmetini kazanmamıza, rızana, yasıl olmamıza vesile ediyoruz. ...bizleri sevdiğin, razı olduğun, rahmetine erdirdiğin kullarının cümlesine dahil eyleyerek... <gülüyor> ...hasıl olan... sevapları şey ücreti meslebatı, o Peygamber Efendimiz'in Muhammed-i Musfak'ı sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hediye ettik asir eyleyerek. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, rızasına, ültifatına, köveçühüne, şefaatine, cümlemizi erkeşte yarattı. Peygamber Efendimiz'e ahirette düzleri komşu ile yarattı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in alimin, ashabının, ekbaının, akbabının, kümle saadat ve meşahit olup aliyyemizin ruhlarına da ayrı ayrı hediye ettik asir eyleyerek. Büyüklerimizin hünmetlerine koyup sizlerine, manevi, kasavvufi yardımlarına bizleri erdir, yarattık. Ahirete geçmiş olan annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin, minelerimizin, Müslüman eltihazü çetkatımızın, akaba-ı teallikatımızın, ahbab-ı isranımızın, dostlarımızın, sevdiklerimizin, yakınlarımızın ruhlarına da ayrı ayrı hediye edip Sağullu müminin ve tamam. stiranın, hani ashabra, ve paaş satan şubadan adamı senden verilen en kiramın kiramın şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ashabı, hayran ve ve hediyeleri basıla veren Sağullu müminin ve Hüseyin'in yıkılmak kardeşlerimize de ikram et Ya Rabbi. Kirliyesinin kabirlerini şöhediyelerini bile köller eyle, gözlerini mesel eyle, atanlarını âlâ eyle, ödelerini yüksek eyle, Ya Rabbi kabirlerini cennet bahseti Ya Rabbi biz yaşamakta olan mümin kullarına ve tevkiyetine refis eyle, yerinde dairin cikinde kâin eyle, zengin şekilde ömür sürmeyi nasip eyle, Kur'an'ın kölenin ve Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretleri'nin şefaatine ermeyi cümlemize naksı doylar. <Gülüyor> Diyar Rabbi Fücutlarımıza sıfat-ı atiyetler ihsan ederiz. Hastalarımıza şifalar nasip ederiz. Yakinlerimize dalalar ihsan ederiz. Mücahit kardeşlerimizin çakirlere karşı masum yönünü eyyetle ve zalib ederiz. Ya Rabbi çakirleri kahreyle. Ya Rabbi çakirlerin, katillerin, zalimlerin menlerine, güyerlerine, evlatlarını Müslümanlara gelinmek ihsan Ya Rabbi inlerin gelirlerini birgillerine te bir cem-i tehlif leriyle birlikte beraber hareket etme şuuruna faide. Ya Rabbel Alemin inne Muhammed'i aziz değildir. Ya Rabbi Müslüman diyarımızda İslam kardeşlerimizin diyarlarında her çeşit maddi manevi, semavi, arazi, afetlerden felaketlerden, şiddetlerden, zalimlerin, fakirlerin, fakirlerin gelebesinden, düşmanların istilasından mahdud öyle. Ya Rabbi Müslüman diyarlara, Müslüman insaflı, muttakî talih, idarecine maksid ediyor. Ya Rabbel Alem'in Müslüman kardeşlerimiz ve askerlerimizin kafirlere karşı galib eyle. Ya Rabbel Alem'in dünyanın ve ahiretini bildiğimiz, gülmediğimiz hak cümle hayırlarına cümle <gülüyor> bizi Dünyanın ve ahiretin her tür müşerlerinden cümlelerine maksid eyle. Şu okuduğumuz hakimler hürmetine dualarımızı kabul eyle. Çünkü Peygamber Efendimiz her hakkın sonunda yapılan dualar maksid edilir diye müjdelemiş bizim de doğalarımızı makbul doğalardan eyle Ya Rabbel Alemin Habib-i Edil'in hennetine doğalarını tebd Peygamber Efendimiz'in sünnet-i şeminiyesinden ayırma sünnet-i şemini medeniyaya uyup emrumuzu Resulullah Efendimiz'in yolunda geçirip şirin sevapları kazanmayı nasip eyle ahirette Peygamber Efendimiz'e konuşuyor eyle halkı kezlerinden doğa doğa içmeyi dinlenca nasip eyle Rabbel Alemin Elbette ise âlâda hadîd-i ödübüne düzeltemşeyle. Selamun Rahim Ayet-i Kerînesine dindirilen Senin ilahi selamlarla muhakkak vermeyi nesil eyle. Senin celâninlerden haskılan dünlese düzeltemşeyle Düzeltemşeyle dâhile eyle. Hürmet-i Khatanat-ül Kur'an-ül Ağzun Ve Şerife Ve bir hürmet-i Allah. Yala ve canan kıstıran için cemaatten Yardım talep ediliyor Gideyseniz bir Kur'an inşallah Selkeli kız eğitimi yapacağız Hanım kızlarımız İslami bakımdan Güzel yetişecekler İnşallah İslam'a kaybolu olacaklar O bakımdan ve bu sefer türlü imkanlarınızla yardımcı rica ediyoruz. Önemden sağlık hanım ve erkek kardeşlerimiz varmış. Hatta iyisi Erhan'ım diyor ki ben senin derslerinizi devamlı 70 yaşında bir hanımım. Erhan'ın karikatında gelmek istiyorum. Acaba şartlarını getiren getiremezsem diye bir hacıramıyım diye düşünüyorum diye. insan niyet eder birer, Allah yardımcı olur. Niyetinden dolayı yaka atadığı Onun için hiç böyle hayırlı şeyde seyahat etmemek lazım.